وعن آلِه وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقبة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم ve bellena resuluhu nbiul hasimi kerim ya ilahel alemin kalplerimizi envar-ı imaniye ve kuraniye ile menevver eyle tövfikatı subhaniyeni her halükarda bizlere yar eyle nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle kalplerimize inşirah lutfeyle bütün his, hareket ve davranışlarımızda rızayı şerifini tahsil istikametinde bizleri kaim ve daim eyle. Böylece cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab beyle. Amin. Bu hormati seyyidil Murselin Elhamdülillahi rabbil alemin. Terem Müslümanlar bir evvelki hafta da Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle öldükten sonra dirilme mevzuunda inşallah kanaatımızı, kanaatı rast haline getirecek ayrı bir hususu arz ettim. Yeryüzünde hükümferma olan, nazarımızı gezdirdiğimiz her yerde gözümüze çarpan bir mizan ve terazinin, bir adaletin, adalet anlayışının vaz edilmiş olduğunu müşahede ediyoruz. Keza fevkalade bir merhametin hüküm ferma olduğu ap açık görünüyor. En ehemmiyetsiz şeyler üzerinde bir hassasiyet, bir titizliğin hüküm ferma olduğunu da müşahede ediyoruz. En ehemmiyetsiz şeylerden çok ehemmiyetli mahsullerin aldığı, alındığı, her tarafta kendisini hissettiriyor. O kadar ki arz ettim, mikropları dahi değerlendiriyor, onlar insanlara hadim kılıyor. En küçük alemden en büyük aleme kadar adeta insanlık hesabına bir hakikatin nesci yapılıyor. Bu iki şey arasında bilemediğimiz gizli mekikler yani makro alemle mikro alem arasında Gözle göremeyeceğin en küçük varlıklarla Yine gözle tespit edemeyeceğin en büyük varlıklar arasında Gelip gitmek suretiyle bir mekik esrarlı bir şeyler nesşediyor Bu geniş alemde dökülerek, saçılarak bir kısım nimetler bize bir şeyler anlatıyor Değiştirelim ifadeyi Bu nimetleri bu geniş alemde sereserpe serpe önümüze döken Hazreti Allah Celle Celaluhu bizim için bir şeyler anlatıyor. Burada şu hususa dikkatinizi rica edeceğim. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde nimet olarak bize takdim ettiği, ihsan olarak onlarla bizi serfiraz kıldığı, lütuf olarak onları sağımıza, solumuza madalya olarak taktığı, onu ifade eder ne kadar çizgiler ve hatlar varsa, bunların iki yüzü vardır. Bir açık yüzü vardır ki, bu yüzünde bunlar hal diliyle bize şunu anlatırlar. Biz bütün gökleri ve yeri elinde tutan muhteşem bir sanatkarın icatları, sanatının eserleri, tecessüm etmiş lütufları görebildiğiniz ihsanlarıyız, derler. Elmayı ısırdığınız zaman, portakalın kabuğunu soyduğunuz zaman, narın incecik dişlerine, muntazam dizilmiş dişlerine baktığınız zaman, tanelerine baktığınız zaman, ben gökleri ve yeri elinde tesbih tanesi gibi çeviren Hazreti Allah'ın masnu'uyum dediğini duyacaksınız, hal dilinden. Bu, eşyanın açık konuşmasıdır keyfiyet diliyle, nizam ve intizam diliyle, esbabın onları o hale getirememesi diliyle, tabiatın müdahale edememesi diliyle vesaireyle onlar Allah'ın sanatı olduğunu ifade ederler. Bu bol bol nimetlerin önümüze dökülmesi ve insanların bu nimetten istifadeye davet edilmeleri, bu nimetler yemekler yenmeden daha bütün nimetler sonu erdirilmeden sofraların kaldırılması, bir kısım nimetlerin çürüyüp gitmesi, insanın tadması fakat doymaması, ağzına bir tad bırakıp da karnında bin feryat meydana getirmesi, gaye ve hikmet ve maslahat itibariyle de bütün bu nimetler, bu nimetlerin verasında nimetin de, nimet sahibinin de, nimetten istifade edecek zatın da devam edeceğine delalet eder. Sofralar bu sofraları Kur'an'a delalet ediyor. Fakat bu sofralardan doymadan kalkma, gerektiği gibi istifade edememe, bu nimetleri tam tanıyamama, bir yönüyle istifadeye tam müheyyâ ve hazır iken, fakat her nasılsa ya onun ömrünün kısalığı veya bizim ömrümüzün kısalığından hakkıyla istifade edemeyişimiz keyfiyeti illet ve maslahat itibariyle bu nimetlerin bu nimetleri verenle beraber bu nimetlerden istifade edecek olan cin ve ins yani bizlerle beraber başka bir alemde devam edeceğine delalet eder. Suretler ve fotoğraflar halinde Tespit edilen Hakikatlar öbür alemde Tecessüm ve temessül Ederek insanlara ve Cinlere takdim edilecektir Cenab-ı Hak usulü daimisinden istifade etmeye Bizleri İnşallahü teala lütfedip Müyesser kılsın Allah'ın her lütfuna Her ihsanına her inamına bu açıdan bakmak lazım. Ve mehme imkan bulandırarak ama bir kısım hakikatlara doğru nazarlarınızı çekerek menbaları hakkında fikir vererek meseleleri arz etmeye, şerh etmeye çalıştım. Bütün bu sızıntılardan bütün bu izlerden bir şeyler anlamak lazım. Bir vücutta, bir uzuvda bir tamir var ise canlılığa emaredir. Canlılığa delalet eder. Bir insanın vücudu, bir uzvu veya yaralandıktan sonra kendi kendine tamir ediliyorsa, yara kapanıyorsa, kabuk bağlıyorsa ve sonra o kabuğu da atıyorsa, bu o uzuda hayat olduğuna delalet eder. Gezdiğiniz, gördüğünüz, kazdığınız bir yerde su sızıntıları var ise şayet Kuyucu ıslahına göre orada su cedvelleri, su menbaaları vardır. Bu da ona delalet eder. Bir yerde bir meyve gördüğünüz zaman dalından kopmuş, ağacından cüda düşmüş. Bu meyvede kendisini yetiştiren barında hidanelik, dayelik yapan bir ağacın mevcudiyetine delalet eder. Bir yerde bir iz görürseniz birisinin yürümüş olmasına delalet eder. İnsan öyle izlerle izlenmiş, i̇nsan da öyle sızıntılar var ve insan bir yönüyle o denli tamirat masalarına, tezgahlarına yatırılmıştır ki insanın bu keyfiyetine bakan verasında muhakkak ahireti ve Allah'ın cemaliyle tecelli edeceği tatlı ve mutlu bir günü görmemesi mümkün değildir. Evet, nasıl meyve ağacı? Nasıl sızıntı orada bir su membaına? Aynen öyle de, insanda bitip tükenme bilmeyen arzular emeller. Dünyada suyu istimal ettiği zaman hırs şeklinde tezahür ediyor. Bir ebedi yurdun bulunacağına delalet eder. Sınırlı insanın, belli kalıplar içinde yetiştirilmiş insanın, yumurta kabuğu içinde veya tüp içinde yetiştirilir gibi Dar imkanlar ve dar kalıplar içinde yetiştirilmiş bir insanın sonsuzluk hakkında fikrinin olması düşünülemez. Böyle bir insanın ebediyetle alakasının olması ve bu alakayı bilmesi düşünülemez. Öyleyse insanda bir kısım ebediyet arzuları vardır. Sonsuzluk arzusu vardır. Bu sonsuzluk arzusu su menbaını gösteren su sızıntısı gibi ebedi bir yurda işaret etmektedir. İnsan, iç alemiyle ve dünniyatıyla, zahiriyle ve maddi imkanlarıyla, maddi duygularıyla elde edemediği semereleri elde eder. İnsan öyle coşar, öyle bütün dünya ve mafihaya tekme atar, öyle masivanın üstüne çıkar ki, bu hal ve bu keyfiyet onun şu imkan aleminin üstünde mümkün olmayan bir varlıkla münasebetine delalet eder. Şu sınırlı dünyada, yıkılan ve yapılmayan şu dünyada, daha doğrusu yıkılıp da yapılmayacak olan şu dünyada hiç yıkılmayacak bir yurdun bulunacağına delalet eder. İşte bu vaziyetiyle her varlık bir yönüyle sahibini gösterirken öbür yönüyle öbür alemdeki masariyetlerine işaret etmektedir. Tadıyla kendisini size kabul ettirirken, iştahınızı açarken nasıl vitaminleriyle vücudunuzu ayakta tutmakta, proteinleriyle sizin vücudunuzu ayakta tutmaktadır. Herhangi bir nimet, herhangi bir ihsan aynen öyle. Dünyadaki mevcudiyeti, tabi bulunduğu nizamı ve intizamı ile o kendisini size takdim eden muhteşem sanatkarı size hatırlatır. Anlatır, tanıtırmaya çalışır, tanıyanlar için. İşin öbür tarafıyla, boş olmaması için, ihsana karşı sevginin düşmanlığa dönmemesi için, rutuflardan sonra her şeyin üst olmasıyla onları verenin bir oyuncakçı, bir abesiyetçi olmaması için, nimetler netice gayet ve illet itibariyle öbür alemin geleceğine, geldikten sonra da devam edeceğine delalet eder. Şu noktadan buraya girmiştik. Bunları size kısaca arz etmiştim. En ehemmiyetsiz, en basit ve bize göre çok faydası olduğu görülmeyen eşyaya dahi çok ihtimamla bakıldığını görüyoruz. Adeta yerine konulmayan, maslahata ve hikmete göre muameleye tabi tutulmayan büyük ve küçük hiçbir varlık yoktur hükmünü bize diyor. Bu esasen doğrudur da eşyanın maddi yönüyle meşbu bulunan kimselerin kısmenle dünyat ifade eden bu hakikati görmeleri zor olduğu için ben adeta sözüyle ifade ettim meseleyi. En ehemmiyetsiz, en üfunetli, en çürümüş müteeffin şeylerden çok güzel şeyler elde ediliyor. İnsan gibi bir sultan, insan gibi kainatın münteheb varlığı, insan gibi Hz. Muhammed ve emsalini sallallahu aleyhi ve sellem semere veren muhteşem bir ağacın kendisinden semere alınmadan toprağa atılması ve çürümeye terk edilmesi düşünülemez. Allah Celle Celaluhu mikrobu değerlendiriyor esma ilahinin tir tir titrediğini görüyoruz mikroplar üzerinde. Sizin habis gördüğünüz, kabih gördüğünüz ve hayatınıza düşman keyfiyetiyle mahkum ettiğiniz mikroptan dahi Allah Celle Celaluhu semere alıyor. Onları dahi meyvelendiriyor, sizin istifadenizi arz ediyor. Kısmen arz etmiştim. Tekrar dönüp bir noktasını arz edeceğim. En uzak kainatların Sizinle zahiren münasebeti görünsün görünmesin, kanaat-ı acizanemce, insanın vücudundaki ayrı ayrı hücreler nasıl birbiriyle yerine göre ittisal ediyorlar? Bir rabıta kuruyorlar, bir bakıma birinde meydana gelen arızanın imdadına koşuyorlar. Bir vücut ayrı ayrı kolonilerden ibaretken, ayrı ayrı hükümetler içinde eyalet var işliyorken, fakat iktiza ettiği zaman bu eyaletler baş başa veriyor. Müşterek düşmanlarını vücuttan tard ediyor. Ve müşterek düşmana karşı bir temerküz, bir tahaşşüt meydana getiriyorlar. Aynen öyle. Öyle görünüyor ki, kainatın sinesinde yerine göre kalp gibi atan, yerine göre ışık, göz gibi ışık saçan ve yerine göre kabzeden, yerine göre basteden, en küçük kürelerden, en büyük nebülozlara kadar adeta bir vücudun uzuvları gibi hareket ediyorlar. Belki bütün kainata müekkel bir melek vardır ki kainatın ruhudur. Kainat muhteşem keyfiyetiyle, insanda küçük bir numunesini ifade eder keyfiyetiyle, adeta bir canlı olarak Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarına aynadarlık yapmakta onu göstermektedir tıpkı insan uzuvları gibi o da yaralanmakta, yaralanan yerleri tamir edilmektedir. İzafiye Nazariyesi'nin kurucusu Einstein, bilemediğimiz bir sırla kainatın esrarlı ve uzak köşelerinde yeni yeni cirimlerin ve cisimlerin teşekkül ettiğini müşahede ediyoruz, diyor. Elbette şu kainat muhteşem sarayını yapıp vaz sonra Hz. Allah Celle Celaluhu bir insan vücudu gibi onu serfiraz edecek, devam ettirecektir vazifesini yapacağına kadar. İnsanların yeryüzünde vazifeleri bitinceye kadar o bir kalp gibi atacak, göz gibi görecek, güneş gibi ışık saçacak ve kendisine terettüp eden vazifeleri bir mükellef insan edasıyla seve seve Aşku vecd içinde yerine getirecektir. Bunun için tahribi tamir edilecektir. Bozulan yerlerine ilaveler yapılacaktır. Ve bu alemin gayesi olan ikinci bir alem, Her halde kainatın bir köşesinde inşa edilecektir, İbda edilecektir. İyileri, i̇yilerin hasenatlarının mükafatını göreceği, Kötülerin seyyiatlarının mücazatını görecekleri, Baki değişmeyen bir alem. Bu alem değiştikten sonra, tamamıyla zuhur edecek bir alem, kainatın bir köşesinde herhalde inşa edilmesi, ibda edilmesi, Halika Azam tarafından yaratılması, kainatta gördüğümüz bin hikmet ve masraatın muhtezasıdır. Cenab-ı Hak, vicdanın duyabileceği bu gibi meselelerde, bu hakayıkı uzmayı vicdanımıza duyursun, bizi bu hakikatla meşbu kılsın inşaallah Teala. En büyük alemden, en küçük aleme kadar her şey üzerinde kemal hassasiyet ve ihtimam ile durulduğuna dikkatinizi rica ettim. Ondan bu hususları size arz etmeye çalıştım. Hatırlar iseniz, geçen derste gözle görülmeyen, ancak mikroskopla görebildiğimiz, yerine göre bir kısım hastalıklar yapan ve yerine göre sırtında çok büyük yükler taşıyan, ''Fayda ve maslahatlara gebe ve hamile bulunan mikroplara dikkatinizi çektim. İnsan bir mikrop değildir. Mikrobundan gergedanına kadar her şey emrine müsahar bir sultandır insan. Mikroplara dahi Allah Celle Celaluhu hemmiyet veriyor, vazife gördürüyor. Başıboş bırakmıyor onları. Ayağınızla basıp başını ezdiğiniz bir solucanın kim bilir sırtında taşıdığı kaç hikmet ve maslahat vardı.'' Kaç hikmet ve maslahat vardı ki hayatı tekviniye ve şeriatı fıtriyeye göre siz bilerek bu işi yapıp da Allah'ın huzuruna çıksanız o solucanı ezdiğinizden ötürü dahi Allah'a hesap vereceksiniz. Çünkü o sırtında ona ait bir kısım manaları taşıyor, o hakikatların hamili bulunuyordu. Her şey sırtında ona ait çok mana taşıyor. Mikrop da siz gözünüze görmeseniz dahi taşıyor. Nebati, hayvani ve insani bütün cisimlerin çözülmesinde yardım ediyor. Toprağa karışmasında yardım ediyor. Sonra otlar tarafından etsamın yutulmasında yardım ediyor. Sonra otları hayvanlar ve insanların alabileceği hale getiriyor. Yerde duruyor. Bir avuç toprak içinde binlercesi, milyonlarcası kaynıyor. Ama adeta sizin hesabınıza çalışan bir tezgah gibi işliyor. Sizin hesabınıza fırının ve tandırın içinde kaynayan bir güveç gibi kaynıyor. Sizin için mugaddi hulasaları hazırlıyor. Sizin vücudunuzda hastalık yapan mikrop yapıyor bunun. Onun yaptığı iş size havale edilse arzettim. Selülozlu şeyleri eritemezsiniz. Onların hasil ettiği pislikleri temizleyemezsiniz nebatat ve hayvanat ve insanların vücutlarının her sene yeryüzünde bıraktığı enkazı bertaraf edemezsiniz Allah'tır ki muhteşem kuvvetiyle Allah'tır ki en küçük varlıklara mikroorganizmaya en büyük en muhteşem varlık olan insanlara hizmet ettiriyor onları insanların emrine müsahhar ediyor ve bir mikroptan on çeşit semere alıyor bir kemikten on çeşit semere alıyor kemik gibi bir ağaçtan on çeşit semere alıyor her tarafına madalyalar takılmış her yönüyle yeryüzünde bir prens gibi hareket eden her tarafıyla yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarı ve esma-i ilahiyenin odak noktası olduğunu gösteren insan başıboş bırakılmasına imkan var mıdır muhterem müslümanlar biz eşya ve hadiselere bir temamiha nüfus edemedik. Onların arasında halden ve dilden anlamayan seyirciler, müşahitler gibi, biz sergi sarayında gezen şuursuz müşahitler gibi dolaşıyoruz. Eşya ve hadiselerin içine giremedik. Neden ne olur daha bilemiyoruz. Belki bir gün eşya ve hadiselerin ruhunu kavrasak, Bunların vaz ediliş keyfiyetine tam nüfuz etsek, hiç olmazsa batılının maddi yönüne nüfuz ettiği gibi nüfuz edebilsek, hayatımıza tuzak kurmuş şu mikropların hepsinden azam derecede istifade etme kapıları bize açılacaktır. Onlardan çeşitli asitler meydana getirme imkanı kapısı açılacaktır. Süt asiti mi dersiniz? Yoğurt asidi mi dersiniz, Sülfürik asit mi dersiniz, limon asidi mi dersiniz, peynir asidi mi dersiniz? Çeşit çeşit asitler meydana getirecek, çeşit çeşit mikroplardan sanayi dalları meydana getireceksiniz. Mikrop fabrikaları kuracaksınız, mikrop memleketinizin ve sizin zengin olmanıza yardım edecek. En küçük alemde Allah Celle Celaluhu sonsuz kudretini gösterecek. ...onları kullanmak suretiyle, materyal olarak kullanmak suretiyle size büyük imkan kapılarını açacak. Ama eşya ve hadiselere nüfuz edemeyen, akan bir çayı sadece seyretmekle iktifa eden nadanlar gibi... ...yani ondan elektrik santrallığı yapmasını bilemeyen nadanlar gibi... ...bağını bahçesini sulamasını bilemeyen nadanlar gibi... ...çevresinde evler binalar yapmasını bilemeyen nadanlar gibi... Akacak çayı size sadece bakacaksınız. O akacak siz de bakacaksınız, istifade edemeyeceksiniz. Her şeyden istifade etme. Ve istifade ettiğiniz her hadisenin verasında kudretin sonsuz, kudrete sahip büyük elini görme. Ve kemal ihtiramla o muhteşem rahmet elini öpme. Ve onun arkasında rahmetin temadi edeceği rahmet diyarı Rahmaniyet ve Rahimiyet'in tecessüm etmiş olduğu diyar olan Cennet'i müşahede etme ancak eşya ve hadiselere nüfuzdan sonra olacaktır. Cenab-ı Hak bu yolda bizlere bol imkanlar bahşeylesin. Fikri, ruhi ve zihni besatetten bizleri kurtarsın. Bir iki asırdan beri çoban olarak yaşayan, koyun gütmekten başka bir şey bilmeyen şu İslam milletlerinin ufkunu Cenab-ı Hak açsın, eşyanın hakikatını ona göstersin. Zayıf bir hadisle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'ım beni eşyanın hakikatına muttali kıl'' sözüyle bir insan için ideal ufk sayılabilecek bir hususa işaret buyuruyor. ''Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster'' diyor, Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç temennide bulundunuz mu? ...elinizi dalına uzattığınız bir ağaç karşısında... ...koparıp ağzınıza götürdüğünüz bir elmayı çiğneme karşısında... bıçağın sinesine sapladığınız bir kavun ve armut karşısında... ...eşyanın hakikatına nüfuz etmeyi hiç düşündünüz mü? Yin yin nimetlerin... ...başka bir kazanda, başka bir tezgahta, başka bir fırında pişip hazırlanıp tespit edilip... ...önünüze getirildikten sonra elinizi uz uzatırken... Hiç o nimetlerin hakikatına nüfuz etme durumunu düşündünüz mü? Düşünmediyseniz hayatınızda çok ciddi boşluklar var demektir. Haliki kainat adına tahsili, gerekli olan çok şeyleri ihmal etmişsiniz demektir. Demektir ki Allah'ı tam bilmiyorsunuz. Demektir ki Kur'an'ı tam tanıyamıyorsunuz. Onun sizin aklınızın elinden tutup şu meşergâhi alemde gezdirmesine karşı kayıt kalıyorsunuz. Adeta senli benli oluyorsunuz Fakat onu dinlemiyorsunuz Cenab-ı Hak Aziz olmaya müheyyah Ve müstahit bulunan Mileli İslamiye irşad eylesin kalplerini en var imaniye Ve Kur'aniye'yi doldursun Sadece Küçükler aleminden Ağzınızda Gözünüzde elinizde taşıdığınız Göremediğiniz Yemeklerinizin içinde cirit atan mikroplar aleminden Bir misal arz ettim Hakkın onlar üzerindeki ihtimamını Rahmetin onların başını okşadığını Hikmetin onları çok masraatlara mazhar ettiğini dikkat nazarınızı arz etmeye çalıştım Ve bunlarla şu sözü söylemeye Bir zemin hazırlamayı düşündüm Bu kadarcık hakir Bu kadarcık zayıf Bu kadarcık nehif şeyleri böyle binlerce vazife ile tavsif eden, binlerce iş dalında bunları materyal olarak kullanma imkanını bahşeden, bunlardan binlerce semere alan Hazreti Allah Celle Celaluhu, mikrobu kendisine hizmetçi, gergedanı kendisine hizmetçi, küreyi ve sistemleri kendisine hizmetçi yaptığı insanı başıboş bırakır mı? Hiç buna ihtimal verebilir misiniz? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ en يُتْرَكَ سُدَىٰ İnsan zannediyor mu başıboştur, istediği gibi yaşayacak, yaşayacak ve belli hayatını bitirdikten sonra çekip gidecektir. İnsana zahiren faydası görülmüyor gibi olan en büyük alemlerin, en büyük alemler içinde cereyan eden münferit hadiselerin dahi ilahi bir kontrol ve mürakabe içinde bulunduğu müşahede ediliyor. Bir görüp gözetme var eşyanın her tarafında. Öyle görüp gözetme var ki sizin şahsi bahçenizin içinde bir diken bu görüp gözetmenin dışında değildir. Bütün kainatın dağ ve bahçelerindeki dikenler de Allah'ın görüp ve gözetmesinden uzak değildir. Allah'ın görüp gözetmesinden kurtulamaz hiçbir şey. Her şey bütün eşyayı hat eden ilminin altındadır. Ve onun ıttılağı altındadır. Cenab-ı Hak bu hakikati idraka bizleri muvaffak eylesin. Belki kalbimiz o zaman istikamet kazanacaktır. Yeryüzünde her şey iç içe girmiştir. Diken gülle beraber omuz omuzadır. Bülbül karganın yanındadır. Ama bu ayrı ayrı birbirine zıt gibi görünen şeylerin kainatı tamamladığını müşahede ederiz. Hiç boş bir şey yoktur. İsterseniz yeryüzünde köpekleri yok ediveriniz, sineyi kainatta bir boşluk meydana getireceksiniz. Vakti gelmeden bademciye alınan bir insanın vücuduna mikropların girmesi için bir gediğin, bir kapının açılması gibi nasıl bir kapı açılırsa, isterseniz köpekleri yok ediniz, kainatın sinesinde bir boşluk meydana getireceksiniz. Türü, yeryüzünde azalan bir kuşun öldürülmesine karşı gerçekten işin bu yanını, bu yönünü anlayan ilim adamı kainatta büyük bir boşluk meydana gelecek endişesini gazeteler diliyle ilan etmişti. Kel aynatlar, belki iki tane kalmış yeryüzünde. Yaratan Allah Celle Celalu hiçbir şeyi boş yaratmamıştır. Kainatın seyri içinde her şeye ve herkese bir vazife düşmektedir. Adeta bir yönüyle, çok mükemmel bir dek dekorasyona tabi tutulmuş, tefriş edilmiş, ona göre kompinezonları yapılmış, çok güzel sanatlarla tezhinatı, tezhibatı yapılmış. Muhteşem bir saray gibi bir yerindeki bir çizgi, bir hat, bir resmin bozulması nasıl göz tırmalayıcı bir keyfiye tahsil edecektir. Öyle de sineği kainatta neyi alırsanız alınız, ...bir boşluk orada tarrakalar çıkaracak... ...bir ses, bir inilti meydana getirecek... ...kainatta bir eksiklik hasıl oldu diyecektir. İki tane kuş yeryüzünde eksik olursa sine kainatta boşluk meydana gelecek. Ne ifade ediyor bu size? Bu şunu ifade ediyor. Hakir göreceğiniz, hor göreceğiniz iki tane küçük varlık dahi... ...bin ihtimamla getirilmiş... ...bu sarayda misafir edilmiş... Sırtlarına pek çok vazifeler yüklenmiş onlara iş gördürülüyor. Nebiler nebisi Buhari ve Müslim'de eğer köpekler başlı başına bir millet olmasaydı hepsini öldürürdüm buyuruyor. Ve öldürmüyor nebiler nebisi köpeklerini. ne ifade ediyor? Biz peygamber anladığımız zaman çok şey anlayacağız. Köpek başlı başına insanlar gibi bir millettir. O da yeryüzünde bir yer ihraz etmektedir büyük vazifeler sırtına almıştır. Bir boşluğu doldurmaktadır. İnsanlara saldıran, evlere meleğin girmesine mani olan, insan vücudunda yaşamaya müsait olan bir kısım mikropları taşıyan ve böylece insanlara geçiren, Avrupa'da sari bir kısım hastalıkların menbaı olan bu köpek, insanlar arasında yaşamaması, belki öldürülmesi gerekir. Ama ne nebisi, eğer köpekler bir ümmeti vahide olmasaydı ben öldürürdüm. Öldürmüyorum çünkü ümmeti vahidedir. Ne ifade ediyor Nebiler Nebisi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kainatı muhteşem bir saray gibi tefriş eden, düzen, koşan Allah Celle Celaluhu köpeğe de bu sarayın içinde bir yer hazırlamıştır. Asıl mesele onun yerini bilmek, yerine koymak ve yerinde kullanmaktır köpeği kaldırdığınız zaman öyle arızalar meydana gelecektir ki önünü alamayacaksınız onun. Ağaçlarınızın sinesindeki bakterileri öldürdüğünüz zaman meyveye, mahsule birkaç sene sonraki meyveye ve mahsule o derine zarar vereceksiniz ki bu zararın önünü alamayacaksınız artık. Amerika'da bir kaktüs bahçesinde bir kısım dikenler kesili veriyor. Ve sonra görülüyor korkunç bir hadise müşahede ediliyor. Görülüyor ki ayrı neviden ayrı türden bir kısım dikenler müthiş bir süratle yeryüzünü işgal etmeye başladılar. Mizanla teraziyle işi vaz eden sultan öyle mükemmel vaz etmiş ki biri kendi nevinamına namına yeryüzünü işgal etmeye çalışırken öbürü ben işgal edeceğim diye aralarındaki dayanışma veya sürtüşme veya karşı karşıya gelmekle yeryüzünde bir muvazene meydana geliyor. Kargaları öldürüyorsunuz, isterseniz öldürün. Kartallara kıyıyorsunuz, isterseniz kıyınız. Gazetelere mevzu olmuş bir hadiseyle karşı karşıya kalacaksınız. Onların bir bakıma sihiye memurluğu yaptı onlara karşı. Yılanların yeryüzünü sardığını göreceksiniz. Her taraf yılanla dolup taşacaktır. Bir muvazene vaz edilmiş, herkese bir vazife verilmiş, herkes kendi vazifesini yapmaktadır. Hangi taşı çekerseniz çekiniz Bina başınıza yıkılacaktır Her taş bütün binanın Bütün heyetiyle çok sıkı Alakalı ve rabıtası vardır Büyük alemi gezin Büyük alemde de büyük büyük hadiselerin Sizin karşınıza Bu türlü şeylerle karşı çıktıklarını Göreceksiniz Eşyanın neresine bakarsanız Bakınız Görüp gözeten bir sultanın Müşahadesi altında cereyan ettiğini siz de müşahede edeceksiniz. Bakılıyor, görülüyor, hazırlanıyor ve sonra müşahitlerin nazarlarına arz ediliyor şeklinde müşahede edeceksiniz onu. <gülüyor> Bir nazariyedir belki. Fakat ilim adamlarının hassasiyetle üzerinde durdukları şeyler vardır. Halkın arasında da öteden beri gezen şeyler vardır. Bunların bazılarının belki izahları vardır. Bu sene zeytin senesi, bu sene zeytin senesi değil. Bu sene bütün zeytin ağaçları zeytin verirler. Ama ertesi sene vermezler. Basit bir izah tarzı vardır belki. Bu sene ağaç hırpalanınca ertesi sene zeytin vermez. Ama hırpalanmadığı sene de zeytin vermeyebilir. Sene olur ki o sene her yerde ağaçlar bol bol zeytin verir bir afet, semavi ve arazi bir afet olmazsa bol bol zeytin verir. Devreler var. Umum kainatta birbirini takip eden devreler var. Hassasiyetle eşya ve hadiselerin içine giren görüyor bunu. Dikkatinizi rica edeyim. Mesela 1800 senesinde arpa buğday bol oluyor. 1807 senesinde arpa buğday bol oluyor. 1814 senesinde arpa buğday bol oluyor. 1821 senesinde arpa buğday bol oluyor. İlim adamı düşünüyor, eşyaya nüfuz etmiş. Niçin bu yedi senelik aralıklarla geliyor böyle? Düşünüyor, derin derin düşünüyor bunu. Niye acaba altı sene değil bazısı? Niçin beş sene değil? Hadise tespit ettim ki diyor kırk defa belli fasıllarla, belli dönemlerde, belli bin ve bereketin bolluğun aynı şekilde çıktığını. 100 tane hadise tespit etmişim ki diyor. Belli aralıklarla mesela 14 senelik aralıkla belli çok mebzul olarak beşer balık elde etmiştir. Mesela 14 senelik fasıllarla fasıla bitince yine millet çok bol mebzul balık elde etmiştir. Sair senelere nispeten balık rakotesi her senenin belki 10 kat üstünde olmuştur. Bunları yığın yığın bu hadiseleri önüne döküman olarak koyduktan sonra şu hükme varıyor. Ben şu kanata vardım ki eşya ve hadiselere nüfus eden çevremizde sebeplerin dışında bir kısım kuvvetler var. Bu kuvvetler insanları ikaz ediyorlar. Bu kuvvetler hayvanlar ve insanlar üzerinde tesir icra ediyorlar. Hatta bu kuvvetler iklim üzerinde de tesir icra ediyorlar. O isterse bunu cine versin. İsterse bir bakıma onlara verilmesi mümkün olan meleklere versin. İsterse ruhanilere versin. Bundan alınacak mana şudur. Bundan anlaşılacak hakikat şudur. Eşya ve hadiseler kendi kendine hareket etmemektedir. Her şey, her şey üzerinde hakim. Her şey üzerinde damgası ve sikkesi bulunan Eşyanın bütün harekatında ben varım dedirten... Motorlar öterken onu tesbih eden... Ağaçlar hemheme ve dem demesinde onu tesbih eden... Bir zat-ı ecelli vardır ki... Her şey üzerinde hükmünü göstermektedir. Hiçbir şeyi başıboş bırakmamaktadır. Eğer bu devirler meselesi yine ilmi müşahede ile... Gerçekten sahneye getirilse, konsa ve tespit edilse... Beşerin, ve iktisadi çok meselesi kendi kendine halledilecektir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de kıssası geçiyor. Kur'an anlayışımız da bizim öyle fakir, öyle zayıf, öyle çocuksu ve öyle nehiftir. Anlama lüzumunu duymayız. Ne anlatır bize yedi sene bin bereket olacak, yedi de ondan sonra kıtlık olacak. Bize bir şey anlatıyor bu. Belki bu devirlere bir parmak basma var. Ama böyle basit bir meseleye, Kur'an'ı tevfik etmek, böyle bir tefsire varmak istemiyorum. Fakat böyle bir şeye vaktinden evvel ıttıla, gelecek yedi sene kıtlık senesi için beşeri bir hazırlığa, iktisat açısından bir tedbire ve içtimai çalkalanma ve dalgalanmaları önleme bakımından bu mevzuda itaat edilecek tedbirlere sevk ediyor. Eğer beşer devirler mevzunu hakikaten muttali olsa, Kaç senede bir bol balık oluyor? Kaç senede bir mebzul buğday oluyor? Kaç senede bir para dalgalanması minimum noktaya gidiyor beşerin aleyhine? Kaç senede bir para dalgalanması maksimum noktaya gidiyor beşerin lehine? Bütün bunları beşer bilebilseydi, elli sene evvel bu meseleler nereye gittiğini bilebilseydi, beşeri çalkalanmaların önüne geçecekti Allah'ın tevfikiyle. İktisadi dalgalanmalara yeni bir vehçe verecekti. Netice itibariyle böyle olan bu hadise, esas mebdi itibariyle ne ifade ediyor? Bu küçük küçük devreler üzerinde Allah Celle Celaluhu rakip ve müheymin olarak eşyayı görüyor, gözetiyor, bir nizama tabi tutuyor. Acaba bütün eşya ve hadiseler, onun için yaratılan, kainatın müntekap meyvesi bulunan, insanın bütün davranışları bütün harekatı, bütün sekanatı, kalbinin bütün meyilleri, kafasından geçen şeyler semeresiz kalması mümkün midir? Bunlardan ötürü insanın Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermemesi mümkün midir? Asla vakata. Her şeyden, büyüğünden, küçüğünden, böylesine muhteşem baş döndürücü semereleri alan Hazreti Allah Celle Celaluhu, her şeyi elinde tuttuğunu 24 saat içinde bize 24 defa ve belki 24 bin defa gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu bize hatırlatıyor ki sizi de elimde tutuyorum. Dünya bir devirdir. Bir bini bereketi vardır. O me'hud ömrünü tamamladıktan sonra ayrı bir devir gelecektir. O da ömrünü tamamladıktan sonra ayrı bir devir gelecektir. O da ömrünü tamamladıktan sonra ayrı bir devir gelecektir. Siz buradaki devirden sonra ayrı alemde ayrı devirler içine gireceksiniz. Alemde devirler hüküm ferman. Alemde belli zamanlarda gülmeler, belli zamanlarda ağlamalar. Belli zamanlarda kasılmalar, belli zamanlarda yayılmalar. Belli zamanlarda kabızlar, belli zamanlarda basıtlar vardır. Aynen sizin hayatınızda da cereyan edecektir. Dünyada bin ve bereket içinde yaşayan sizler, dar bir kabirde kalacaksınız. Sonra ap açık bir haşir devrine gireceksiniz. Hesabın ağırlığı altında büklüm büklüm olacaksınız. Size şefaat edecek birini arayacaksınız. Yüz yere sürecek yalvarıp yakaracaksınız. Kurtulabilirseniz ne mutlu size. Sırat devrine geçeceksiniz. Varabilirseniz cennete gireceksiniz. Görebilirseniz Hazreti Allah'ın cemalini müşahede edeceksiniz nimetlere karşı ülfet ve ünsiyet olmasın diye her hafta yeniden yeniye siz ve etrafınızdaki eşya siz ve hayat arkadaşınız siz ve evde semereyi fuadınız olan evlatlarınız veya gülmanlarınız hakkı müşahede edecek hak onlarda mütecelli olacak ayrı bir revnak ayrı bir güzellikle karşı karşıya kalacaksınız Cenab-ı Hak Cennet ve cemalullah şerefiyle bizleri serfiraz kılsın, şeref ya eylesin. Her hadisenin bir cereyanı, bir de tamamlanma keyfiyeti vardır. Burada tamamlanan, sona eren hadiselerden, orada da tamamlanacak, burada devam eden bir hadisenin tamamlanacağına inanıyoruz. Bir kısım sahabiden menkul olan haberler vardır. Daha evvel arz etmiştim Adi İbni Hatim'den. Dünyanın en cömert, en sehi insanlarından Hatim'in oğlu Adi Hristiyanlığa süluk etmiş. Sonra Hristiyanlık kitaplarında gördüğü emarat ve beşarat ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, araştırmış, peygamber olduğunu görmüş ve inanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım bayitlerde bu bulunmuş. Şu olacak, şu olacak, şu olacak. Kabe-i Cihan'ın her tarafından gelenlerle tavaf edilecek. Ta Himyer'den veya Yemen'den, Medine'ye kadar veya Hadaramev'te kadar yol endişesi olmadan emniyet içinde kadın, zayine yolculuk yapacak. Ve bir de ahirete ait bir mesele söylemiş. Haber verdiği şeyler, yeryüzünde haber verdiği şeyler çıkınca diyor ki, öyle anlıyorum ki hadiselerin gidişatından, öbürü de inşallah ahirette olacaktır. Enes bin Malik'e dua etmiş, Allah'ım ömrünü uzun et, evlatlarını çok et. Enes yüzü aşkın bir yaş yaşadı. Evlatları da o kadar çoktu ki en sahi, en muteber hadis kitaplarında torunum, torunumun torunu yüz tanesini bunların elimle gömdüm hayattayken diyor. Ve bir de yine bana yaptığı dua içinde Allah'ım evladını çok et Malını çoğ annesi cennete koy. İkisini gözümle gördüm, üçüncüsünü bekliyorum, diyor. İkisi çıkınca belli ki üçüncüsü de çıkacaktır. Biz bir devirler alemi içinde, eşya ve hadiselerin onun biçime koymasıyla şekle girdiği bir alemde yaşıyoruz. Fakat bu devran öyle bir devran ki, kafiyesiz bir şiir gibi bitiyor. Öbür alem bu şiire kafiye olacak, bunu tamamlayacaktır. Burada olup biten her şeyi haber veren Hz. Allah, cereyan şekliyle Hz. Allah'ın haber verdiği şekle uygun olan her hadise, gösteriyor ki, Hakk'ın haber verdiği ve eşyanın o istikamette cereyan ettiği neticede bir gün zuhur edecektir. O netice mümini mesud edecek, o netice kafiri mahzun edecektir.